Sonra Aleyhisselatü Vesselam onlara bu anlay anlayışlarının yanlış olduğunu, buradaki zulmün şirk olduğunu abi e açıklıyor. Daha sonradan Merle İbrahimullah Ubaidullah Samit radıyallahu anhının rivayet tutulmuş, ondan rivayet olunmuş olan bir hadisi aktarıyordu. Ne, ne diyordu bu hadiste? Evet, Muhammed. <gülüyor> olduğuna, ve enne Muhammed kim Allah'ın ibadete layıkta kirah olduğuna onun ibadette hiçbir ortağı olmadığına şahitlik ederse ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve ilgisi olduğuna şahitlik ederse başka ve enne ise Abdullah ve rasuluhu İsa'nın Allah'ın bir kulu ve rasulü olduğuna şahitlik ederse ve elka'a ve elka'ha ila meryem ve meryem'e bıraktığı Kelimesi olduğuna iman ederse evet, evet onun katından bir ruh olduğuna iman ederse evet, vel cennete hak, cennetin hak olduğuna iman şahitlik ederse ve naara hak, ateşin hak olduğuna şahitlik ederse ne olur? Adkala cennet. Allah onu ne Cennete koyar. Nasıl? Ala ma kane amel. Yani hangi amel üzerine olsun o kişi hangi işte bir iş, yani hangi amel üzerine olsun olsun Allahu Teala onu apa cennete koyar. Burada da neyi gösteriyor bize bu hadis? Tevhidin nasıl olup da günahları tecvir ettiğini, yani bunlara kefaret olduğunu, e, günahların e, nasıl bağışladığını bize ne yapıyor? Bu hadis gösteriyor. Tabi bunun tafsirini anlattık açıkladık. Bir insan günah işlerse, tövbe ederse, işlemiş olduğu tövbe Allah Teala'nın her bir insanı affeder. Ancak tövbe etmeden ölürse bu kimse allah Teala'nın dilemesi meşiyeti altındadır. allah Teala onu dilerse ne yapar? Affeder. Dilerse azap çektirip, oradan yine çıkartıp ne yapabilir? Celle'de sokar. Sonuçta ne yapmış olur? Onun sahip olduğu tevhid onu ebedi olarak cehennemde bırakmamış olur. Çünkü hadislerde gelen kim La ilahe illallah der ve bununla Allah'ın yüzünü arzulayarak, yüzünü umarak La ilahe illallah derse allah Teala onu ona ateşi haram kılmıştır diye bir hadis var. Yani haram insana ateş nasıl haram kılınır? İnsan ateşten nasıl uzak tutulur? İki türlü demiştik. Bir, mutlak anlamda kişi cehennemden uzak tutulur. Cehennem ona haram, ateş ona haram kılınır. Yani ne demek mutlak anlamda? Yani cehennemi görmeden, cehenneme girmeden direkt ne? Cennete. Bir de ne vardır? Mutlak olarak değil de cehenneme girip, orada azap çekip, oradan çıktıktan sonra cennete girip, cennetten sonra da artık kendisine Ateşin haram kılındığı insanlar vardır. İki, te, iki türlü insan ne olabilir? E, Cennetken ateş kendisine haram olabilir. Tabi ne şartla? Şirk koşmamak, tevhidi yerine getirme şartıyla La ilahe illallah hakkıyla söyleme şartıyla. Sonradan Musa aleyhisselamın e, allah Allahu Teala'ya münacatı Allahu allah Teala'ya e, kendisine bir kelime öğretmesini istemesini ifade eden hadisi anlattık. Ee, bu hadis neydi? Evet, evet. Muhammed diye başlıyoruz olsun. İçerâh fil-i eski alanlardan. Bu tür bir şahitim var. Evet, Musa Aleyhisselam'ın hadisi. Musa Aleyhisselam ne diyor Allah'tan <gülüyor> araya? Ya Rab diyor, ey Rabbim bana bir kelime öğret. Seni ne yapayım bu kelimeyle? Zikredeyim ve sana dua edeyim. Neydi o kelime? Evet. La ilahe illallah. Ne diyor Musa Aleyhisselam? Bu kelimeyi herkes söylüyor. Ee, başka bir şey diyor, daha fazla bir yani, yani bana özel, bana has bir şey söyleniyor. Allah sana da ne diyor ona Mustafa? La ilahe illallah. Öyle bir kelime ki evet... Ya, nasıl bir kelime yani bu? Yedi sema, Allah hariç içindekiler... Ve? Bir kefede olsa ne var La ilaha illallah albasar. Yani la ilaha illallah öyle faziletli bir kelime ki yedi kat sema ve bunların içindeki Allah dışındaki bütün sakinler elekler, yedi kat gök bir yere de olsa terazinin bir kefesinde olsa, öyle la ilaha illallah terazinin bir kefesinde olsa ne yapar? La ilaha illallah albasar diyor. Yani burada da neyi görüyoruz? La ilaha illallah faziletini. Görüyoruz. Bu ise arkadaşlar müellif rahimahullah daha hususi, daha dar bir çerçevede tevhidin yine bize faziletini anlatacak. Tevhidin faziletinden bahsedecek. Diyor ki müellif rahimahullah babun men hakkakat tevhide dakalal cennete bi gayri hesab tevhidi gerçekleştiren, tahkik eden tevhidi anlayan, idrak eden, öğrenen ve gerçekleştiren ne var? Cennete bir gayri hesap, hesapsız yani hesaba çekilmeden yani azap görmeden ne var? Cennete girer. Bir önceki bapta, müellif Teâlâ bize Kelal manada tevhidin neyini anlattı, faziletini anlattı. Ve bu bap, yani o bapta, geçen bapta tevhidin faziletine değinirken tevhid sahibi olan, tevhidi öğrenmiş muvahhid olan insanın ee, günahkar olan bir insan da olabileceğini. Günahlarına rağmen o tek o şeyin e, tevhidin onun o günahlarını kefaret olacağını yaptı bize anlattı. Burada ise müellif rahimehullah daha hususi manada tevhidi tam anlamıyla tahkik eden yani tevhidin yerine getirilmesi gereken şartlarından da öte bazı şartlar var ki bunlar asıl itibariyle tevhidle alakalı olmasa da asıl itibariyle, tevhidle alakalı olmasa da, tevhidle bağlantılı olan, tevhidle ilgili olan noktalar olması itibariyle, bunları yerine getiren insanın, bunları yerine getiren insanın, cennete hiç hesaba çekilmeden ve azap görmeden gireceğini söylüyor. Yani bazı hususlar var ki, bazı meseleler var ki, insan, bunlar cahit olmasına rağmen, bunlarda bir beis olmama, bir, bir beis olmamasına rağmen, İnsan şayet bunlardan el bir etek çekerse, bunlardan uzaklaşırsa, tevhidi ne yapmış olur tam anlamıyla? Gerçekleştirmiş olur, tahkik etmiş olur. Ve bu vesileyle de bundan dolayı da ne yapmış olur? Cennete hesapsız bir şekilde, azapsız bir şekilde girmiş olur. Yani bu mapta bahsettiğimiz şey, asıl olarak bahsettiğimiz şey şu değil. Evet, bu da giriyor bunun içine. Yani tevhidin aslı olan bir ne var? Büyük şirk var. Büyük şirkten uzak durmak var. Küçük şirkten uzak durmak var, değil mi? Bidatlardan uzak durmak var, maasiyetlerden, günahlardan uzak durmak var. Bunlar tevhidi gerçekleştirme, gerçekleştirmek isteyen insanın yerine getirmesi vacip olan şeyler. Hususlar. Yani tevhidi tahkik eden, gerçekleştiren bir insan ne yapmalı önce? Büyük şirkten, küçük şirkten, günahlardan ve bidatlardan ne yapmalı? El etek çekme uzak durmak. Bunu yapmasıyla, bunu yerine getirmesiyle, tevhidi tam anlamıyla tahkik etmiş, gerçekleştirmiş olur mu? Hayır. Bir nokta daha var, bir husus daha var. O da diyorlar ki, kişinin yapması müstahap olan bazı hususlar var. Yapması, biraz önce saymış olduğumuz gibi vacip olmayan, vacip kısmından sayılmayan, müstahap olan hususlar var. Kişi eğer bunları da yerine getirirse, bunları da gerçekleştirirse, müellifin dediği gibi ne yapar bu kişi? hesapsız bir şekilde, azapsız bir şekilde cennete girer. Şimdi söyleyeceğiz. Zaten BAP'ta da gelecek ilgili hadis. O hadisten de anlayacağız. Nedir bu kastedilen? Uzak, müstahap olan, terk edilmesi müstahap olan şeyler. Tevhidin tahkiki demek. Tevhidi gerçekleştirmek demek. Kelime-i yani la ilahe illallahı ve muhammedun Resulullahı tahkik etmek demek. Bunların gereğini yerine getirmek, gereğince amel etmek demek. Yani la ilahe illallah'ın manası neydi? Allah'tan başka ibadete layık, hak ilah yok. Allah'tan başka ibadete layık, hak ilah yoktur. Bunun gereği ne? Yani bir insan bunu söylediğinde ve amel ettiğinde neyle amel etmesi lazım ki bunu gerçekleştirmiş olsun? Ondan önce la ilahe illallah diyen bir insan ne yaparsa tevhidi gerçekleştirmiş olur öncelikle ne yapması lazım diğer ilahları reddetmesi lazım yani şirki inkar etmesi lazım yani la ilahe illallah demek Allah'la birlikte ibadet olunan kendilerine ibadet yöneltilen diğer ilahlarını yapmak demek reddetmek, nefretmek, inkar etmek demek yani bir insan kelime-i tevhidin gereği olan ilk husus nedir neyi nefret diğer ilahları nef edecek. yani şirki nef edecek Şirhi, şirki allah Teala'dan ne yapacak uzak tutacak allah Teala'dan nef edecek. aynı şekilde büyük şirk ve küçük şirk bu da nedir bu şekilde İnsan la ilahe illallah'ın gereği olan tevhidi tevhidin gereği olan tevhidi gereği olan şirkten uzaklaşırsa hem büyüğünden hem küçüğünden hem gizlisinden hem açığından ondan sonra üzerine gerçekleştirmesi gereken başka bir husus gelir başka bir vacip daha vardır. O da nedir? Muhammed'in Resulullah. Ne demek Muhammed'in Resulullah? Bu neyi gerektirir? Kişi bunu söylediği zaman neleri yapmaması lazım? Şimdi anladık. La ilahe illallah dediği zaman bir insanın yapmaması gereken ilk şey ne? Şirkten uzak durmak. Tüm çeşitlerinde. Kalbin amelleri olan, kalbin amelleriyle yapılan şirkten, dille yapılan şirkten, bedensel olarak azalarla yapılan şirkten, her şeyden ne yapması lazım? Şimdi uzak durması lazım ki, La ilahe illallah bu kişi ne yapmış olsun? Gerçekleştirmiş olsun. Şimdi geliyoruz Muhammed'in Resulullah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın, Muhammed İbni Abdullah'ın Allah'ın Resulü olduğunu kabul etmek, ona şahitlik etmek, şehadet getirmek Neyi gerektirir? İnsan ne yap, ne, ne, i̇nsanın ne yapması lazım ki bu kelimeyi gerçekleştirmiş olsun? Evet, dört şey lazım. Neydi bunlar? Önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiklerini ne yapmak? Aslında. nasıl geleceksin. Haber vermiş tahsi Bugün birisi arıyor beni Diyor ki hocam yanımda bir adam var Bu yanımdaki adam diyor ki Ölen adamın adına Hac yapılmaz Ölen kişinin arkasından Başkası hac yapamaz Ondan sonra ben dedim ki Yani mesele bu mu? Yoksa bu meseleden önce şu var mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri dinde hüccettir, dinde delildir. Ondan aktarılan şeyler, haberler kastik olunması lazım. Doğrulanması lazım. Kur'an'la birlikte amel edilmesi lazım. Bunu bu adam kabul ediyor mu, etmiyor mu? Önce onu soralım ki sonra bu meseleyi ne yapalım? Girelim. Baktık ki adam dediğimiz gibi zaten ne yapmıyor? Yani diyor ki Kur'an'da Allah buyuruyor ki insanın sadece kendi yaptıklarını kendi yaptıkları kendisine mahsup edilir. kendi yaptıklarının karşılığını görüntü ayetini genel olarak alıyor ne yapıyor? Ee, şey yaparak, ifrata düşerek ifrata e, girerek kişinin arkasından yapılabilecek nas ile sabit amelleri inkar ediyor bu kişi tevhidi, tevhidin ikinci şıkkı olan Muhammedun Resulullah'ı gerçekleştirmiş olabilir mi? olamaz bunun ilk adımı nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bize haber verilen, rivayet olan haberleri yapmak, tasdik edeceksin. Tasdik edeceksin. İki, <gülüyor> ta'atuhu fîmâ emar. Emrettiklerine itaat edeceksin. Sana bir şey emretmiş. Sana bir rivayetle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emri gelmiş. Buna ne yapacaksın? İtaat edeceksin. Üçüncü olarak, İçtina bu manağı anhu ve zecar. Yasakladığı, men ettiğine ettiği şeylerden de içtina edeceksin, yani kaçacaksın, uzak uzaklaşacaksın. Dördüncüsü, Allahü evet. Alem Allah bima şeram. Allah Teala'ya, Onun gösterdiği yoldan ne yapacaksın? İbadet edeceksin. Bu dört husus insan kabul eder. Dört hususu yerine getirirse ne yapmış olur? Kelimeyi, tevhid Kelime-i ikinci kısmı olan Muhammedun Resulullah'ı tahkik etmiş, gerçekleştirmiş olur. Dikkat ederseniz Muhammedun Resulullah ifadesi kişinin nelerden uzak kalmasını bize gösteriyor? Ki, La ilahe illallah kişinin şirkten. Ve şirkinin tüm çeşitlerinden ne yapması gerektiğini gösteriyor bize, anlatıyor. Uzak. Muhammedun Resulullah neyi gösteriyor? Yani kişi bunu söylediği zaman ne, ne yapmalı ki bu sözü gerçek manasıyla gerçekleştirmiş olsun. Bir, bidat, bidatlardan ne yapacak? Uzak duracak. İki, günahlardan. Çünkü sana ne yapmış Allah Resulullah Vesselam bir şeylerden? Ya, sakındırmış. O zaman günahlardan, masiyetlerden ne, ne yapacaksın? Uzak basacaksın. Uzak i̇şte alimler diyorlar ki, tevhidin gerçekleştirilmesi gereken, kişinin gerçekleştirmesi vacip olan, üzerine fark olan kısmı Bunlardır. Yani şirk ben ve çekin tüm çeşitlerinden ne yapması? Kaçıp uzak durması. Aynı şekilde günahlardan ve bid'atlerin tüm çeşitlerinden kişinin ne yapması? Uzak durması, kaçması. Bu olma yani bu tevrinin nedir? Vacip olan. <gülüyor> gerçek kişinin gerçekleştirmesi üzerine vacip olan husustur. Bir de kişinin gerçekleştirmesi gereken müstahap şeyler var. ne diyor ki bu nedir? Şudur. Diyor, kalbin Yalnızca ve yalnızca ne yapması? Allah'a yönelmesi. Sebeplere hiçbir şeyi ne yapmaması? Bağlamaması, iltifat etmemesi. İleride gelecek. İşte sahabeden rivayetler var. Abdullah i̇bn köpek olmasaydı evimize hırsız girecekti. Gibi ifadeler mesela. Çift değil bunu söylemek. Ama kişinin bunları terk etmesi ne? Müstahap. Yani sebeplere dahi insan bakarken, iltifat ederken ne yapmalı? Onlara uzak durarak. Yani kalbi yani bu ilaç bana iyi geldi demeye dahi insanın ne yapması lazım? Çekinmesi lazım. Evet bu ilaç sana iyi gelir. Doğrudur. Ama yani çekinmen gereken müstahap bir şey. Yani niye? Çünkü kalbini, eğer bunu söyleyen kişi özellikle kalbinde o ilaca doğru böyle bir iltifat, bir yöneliş, bir teveccüh, bir hareket oluyorsa bu ne yapmış olur bu kişi? Tevhidin ikinci kısmı olan, yapması müstahap olan şeyi gerçekleştirmiş olmaz. Şimdi gelecek hadiste, Aleyhisselatü Vesselam cennete hesapsız bir şekilde azap görmeden gelecek 70 bin insandan bahsediyor. 70 bin tane insandan bahsediyor. Bunların özelliklerini sayarken diyor ki onlar ne talep etmezler? Rukiyet talep etmezler. Ne demek rukiyet talep etmek? Gelecek. Yani gel beni oku demezler. Çünkü neden bunu söylemek? Bir insanın başı ağrıdığı zaman, diğeri ağrıdığı zaman kardeşine gel beni oku demesi, kaçınması gereken hatta gerçekleşmesi, gerçekleştirmesi gereken vacip kısımdan mı? Değil. Bir insanın kardeşine gel bana bir Fatiha'yı oku da şu baş ağrımı hafifletsin diyerek bu talepte bulunması, vacip terk etmesi, gerçekleştirmesi vacip olan kısımdan değil. Hangi kısımdan? Müstahap olan kısımdan. Şu kişi ne zaman bunu gerçekleştirirse yani müstahap olan kısmı da gerçekleştirirse, kalbini tümüyle Allah'a doğru çevirir ve yönlendirirse, işte müellifin de dediği gibi başlıkta, ne yapacak bu kimse? دَخَلَى الْجَنَّةَ gayri Yani tevhidi tahkik etmek demek, tevhidi gerçekleştirmek demek budur. Bu yüzden müellif rahimahullah, bu kapıyı niye kapattınız? Açın oraya. O yüzden müellif rahimahullah bu babın altında hemen bu bab başlığının altında tevhidi gerçekleştiren ve insanlara imam olan insanlara örnek olan Ebu'l-Enbiya peygamberlerin babası İbrahim Aleyhisselam'ı zikrederek zikreden ayeti buraya yapmış bitirmiş. Allah sana ne buyuruyor? İnne İbrahim'e kâne ummeten İbrahim Aleyhisselam neydi? kâne ummeten Ümmet kelimesi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de farklı manalarda nabulmakta ziyade edilmek. Mesela ümmet denilip de din ifade edilmekte bazı ayetlerde. İnna, ojetna, abana, ala, ümmetin. Bizler babalarımız ne yaptı? Bir din üzerine gördük, bulduk. Ama din ifadesi ne olarak açıklanıyor ayette? Ümmet olarak açıklanıyor. Yine ümmet kelimesi ne manasını oluyor? وَلَقَدْ بَأَثْنَا ف۪ي kulli ummetin رَسُولًا Bizler her bir ümmete ne yaptık? Rasul gönderdik. Ümmet yani ne evet, demek? Bizim Türkçede olduğu gibi toplum. İlk manası neydi? Ümmetin din. İkinci manası toplum. Üçüncü manası da buradaki ne? Önder. İmam. Diyor ki, اِنَّ İbrahim كَانَ ummeten. İbrahim neydi? Öyle söyledikler, teşkil edenler var. Şimdi bizim söylediğimiz manasıyla nasıl tefsir edeceğiz bunu? İmamdı, örnek. İbrahim, örnek. Neyiyle örnekti? Neyiyle örnekti? Allah Teala'nın buyurduğu gibi, katkanele kom, usvatun hasane fi İbrahim. Sizler için İbrahim'de güzel bir örnek var. Baka, fi İbrahim'e vallbine ma'hu. Sizler için İbrahim'de ve. Onla beraber olanlarda güzel bir örnek vardır. Niye? İnkalû <gülüyor> li onlar kavimlerine ne dediler? İnna <gülüyor> minkum. Hani onlar kavimlerine biz sizlerden ve sizlerin ibadet ettiklerinizden beriyiz dediler. Dediler ya. İşte bu konuda İbrahim ve İbrahimle beraber olanlarda sizin için güzel bir örnek var. Örnek var. İşte Allah Teala bu Kur'an-ı Kerim'de bize İbrahim anlatırken tevhidi tahkik etmiş. Yani tevhidi gerçekleştirmiş bir insan Allah. Benim ben açıkladığım üzere. Bize örnek veriyor ki kâne ümmeten neydi? İmam. Tevhitte imam. Allah Teala biliyorsunuz onu. Tevhitte imam olmasına rağmen. Yani örnek olmasına rağmen, kudve olmasına rağmen birçok şeyle yine ne yaptı? İmtihan etti. Yani düşte musunuz? Tevhidi gerçekleştirmiş bu adam tahkik etmiş. Daha sonradan gelen peygamberlere ve onların ümmetlerine örnek olarak Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Ama ona rağmen Allah-u Teala onu neyle imtihan ediyor? Ateşe atılmakla. Ateşe atılmakla imtihan ediyor allah Teala. Yine oğlunu kesmeyi emretmekle, kurban etmeyi emretmekle Allah-u Teala onun ağabeyine imtihan ediyor. Bunlara rağmen tevhidin vacip olan kısmı da olsun. Mustafa olan kısmı da olsun. Hepsini de e, hepsini gerçekleştirmiş olarak daha sonra Allah-u Teala bize bu imamı, bu peygamberi imam olarak anlatıyor. Ve sonra diyor ki Allah-u Teala ummeten kâniten lillah. Allah'a karşı neydi? Kânit. Demek qanit? Çokça ibadet eden. Devamla ibadet eden. Devamla ibadet eden. Kâniten lillahi hanifen. Ve neydi? Hani diyor ki alimler bir insan zaten Allah için Allah kanıtsa yani devamlı Allah'a dana ibadet ediyorsa aynı zamanda onu onun gereği olarak da orada Allah'ın iziyle hanif olur yani ne demek hanif meyleden şirkten düz çevirin bir insan devamlı Allah ibadet ediyorsa Allah'ın iziyle şirk ne yapmaz ulaşmaz hanifen hanifti Meyilliydi. yani ne ne, ne, nereden müşkten meyletmişti, tevhide meyletmişti, yüzünü tevhide çevirmiş, sırtını sifterermişti. Valla miye komünel Mısıriyim ve müşriklerden de olmadı ve müşriklerden de değildi. Yani hem müşriklerden değildi, Müslüman olmak ne yapmadı? olmadı. Sonra Allah Teala müellif Rəhim Allah Allah Teala'nın. Şu buyruğunu bize aktarıyor. Mü'minun suresinde Allah falan müminlere anlatırken, onların vasıflarını söylerken, diyor ki, وَالَّذ۪ينَ هُمْ Rabbihim la يُشْرِكُونَ Onlardır, o mü'minlerdir ki, ne yapmazlar? Rablerine hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Ve bu ayetin devamında şöyle diyor Allah falan. اِنَّ الَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ خَشْيَدِ رَبِّهِمْ Onlar Rablerine karşı duydukları haşyetten dolayı, haysiyet sebebiyle Rabblerine karşı saygı, saygıyla korkarlar. Rabblerinden saygıyla korkarlar. Yani bir haysiyet var ve saygıyla korkmak var. İbnül Kayyım rahimehullah diyor ki müminlerin vasıflarından bir tanesi de budur. Hem ihsanda bulunur. Ne demek ihsanda? Salih amellerde bulunur. Hem iyiliklerde yarışır. Amelleri çoktur ama aynı zamanda ne duyar? İshfak duyar, korkulur. Olacak o ol, İbrahim Aleyhisselam da İsmail Aleyhisselam Kabe'yi yapıyorlar. Kabe'yi bina ediyorlar. Değil mi senat? Kabe'yi inşa ediyorlar. Ve ne diyorlar? Rabbena takabbel bizla bunu kabul et. Bugün kayınca öyle diyor. Bu yani, günlerin vasıplarından bir tanesi bulur. Yani, gece namaz kılar, sabah oruç tutar, elinden Kur'an düşürmez ama hala bakarsın ki adam korku içindedir. Azapla ilgili bir ayet okuduğu zaman kalbi ürperdir. Kalbi bir emri terk ettiği zaman yani terk edilecek duruma dahi düşmemek ister. Diyor ki münafıkların alameti ise şudur İsaat sahibidir. Yani kötü işler sahibidir. Kötü işler yaparlar. Musidir. Günah işler. Allah'ın haram kıldığı şeyleri çiğner. Ama buna rağmen diyor ki onlar kendilerini hep güvende hissederler. Elinde hissederler. Bir şey olmaz ya Allah mağfireti iş, geniş. İşte Allah sana da onlardan bahsediyor. İnnel lezîne hum min haşid rabbihim uşbikun. Onlar üstlerindeki haşid'den dolayı Rablerinden saygıyla korkarlar. Bir, huş, bir haşid var, bir korku var. Vellezhinehum bi ayet rabbihim yu'minun. Onlar Rablerin ayetlerine iman ederler. Vellezhinehum bi rabbihim la yuşrikun. Onlar Rabblerine ne yapmazlar? Hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Sonra arkadaşlar, babın, yani şu anda bulunmuş olduğumuz başlığın e, ilk hadisine geliyoruz ki müellif Allah burada. Dikkat ederseniz, başlıkları daha önce söylemiştik. Yani kitabın diziminde, dizilişinde, tasnifinde, tertibinde, yani öyle çaba kalem, gözü kapalı, rastgele yapılmış bir tertip yok. Başlıklar hepsi yerli yerine konulmuş. Başlıkların içine konulan ayetler ve hadislerin her birinin bir neyi var. Bu e, münasebeti, ilişkisi, ilgisi var o babla, o ayetle ve hadisle. deliller hepsinin birbiriyle bağlantısı var. Burada da müellif rahim Allah bize tevhidi tahkik etmeyi ifade eden tevhidi gerçek manasıyla hem müstahap kısmıyla hem de e, vacip kısmıyla tahkik etmenin manasını açıklayan delilleri getirip aynı şekilde hadisleri koyması onun kalem, yani telif de e, kitap yazmada e, ne kadar önerli olduğunu ne kadar tecrübeli olduğunu bize gösteriyor. Buradaki hadis şöyle. Han Hüseyin es-Sulami bu zat tabiinden diyor ki Konutu emde Said ibn Cübeyr. Said ibn Cübeyr'in yanındaydım. Said ibn Cübeyr'i de biliyorsunuz tabiinden haddicen katletti katletti. Büyük alimlerden, fakihlerden birisi. Kendisinin Kufeli olduğu söyleniyor. 50 yaşında da vefat ettiği söyleniyor. Diyor ki bu Hüseyin İbn-i ben de Said İbn-i Cübeyr'in yanındaydım. Said i̇bn Cübeyr dedi ki Ey kumra al kevke belledin al bariha. Hanginiz Dün gece Kayan Yıldız'ı gördü. Sayın Edirci soruyor. Diyor ki Hüseyin Hüseyin İbni Abdurrahman diyor ki fakultu ene Fekultu dedim ki ben. Yani ben gördüm. Dün gece Kayan Yıldız'ı Ben gördüm. Sümme kultu Diyor ki Hüseyin İbn Abdurrahman Ben gördüm ama ama ini lem akunu fil sala namazda da değildim yani gece vakti yıldız kaymış eskiden böyle çatı yok evlerin çoğununda normal pratiklerde insanlar hava karanlık yani bir yıldız kaysa genelde fark edilebiliyor bir İkincisi, Bu diyor ki bu tabii yani ben yıldızı gördüm ama yani yanlış anlamayın riyaya da kaçmasın. Bu yıldızı gördüğüm vakitte ben namazda değildim yani, gece namazında, teheccühte değildim. Bakın bu bize neyi anlatıyor? Yani gösterişten uzak olmayı ve Bab'la ilişkisi olarak, Bab'la ilişkisi olarak tevhidi ne yapmayı? Tevhidi gerçekleştirmek değil ki. Ya, tevhid nasıl gerçekleştirilir? Kişinin üzerine tevhidi gerçekleştirmenin küçük şıklılıkten de uzak durması, büyük şıklılıkten uzak durması değil, küçük şıklılıkten de uzak durması gereklidir. Kişinin tevhidi gerçekleştirmesi için. Yani bu tabi ediyor ki ben namazda da değildim. Şimdi bizden birisi olsa, veya bu çareşen birisi olsa, yani ne yapacak? Sabah namazını cemaatle mı kıldım? Yani ee, sabah namazını cemaatle kıldım diyemese diye de, işte onu oraya getirmek için veya işte o gün oruçlu mu? Veya ne bileyim yani, birisine para yardım mı etti? Kendisi sağ elinin rendiğini, sol elini lazımken ne yapmakta? Yani bütün cümle alem, etrafı, efradı, herkes ne yapmakta bilmekte. Bu insan ne yapmış oluyor arkadaşlar? Kendiliği tam anlamıyla müstahap kısmını, şey, vacip kısmını açıklaştırmış. Olmuyor. Çünkü kişi büyük şirkten sakındığı kadar küçük şirkten de ne yapması lazım? Sakınması lazım. ne lakin mi iludirtu? Sebebini açıklıyor. O vakitte Kayan Yuruz'u niye gördüm? Çünkü beni bir haşere soktu, zehirli. Bir haşere, bir hayvan soktu. Açıklamıyor. Akrep mi? Yılan mı? Herhangi başka bir hayvan mı? Açıklamıyor. Diyor ki, ben ne yaptım? Yani sokuldum. Beni bir hayvan ısırdı. <gülüyor> <gülüyor> Sa'id-i Bucu diyor ki bu arkadaşına, Fena Ne yaptın? Seni hayvanla sıyordun. Sen ne yaptın? Çünkü bu isterkaytu. Müslüman rivayetinde isterkaytu geçiyor ki doğru olan budur. Bazı rivayetlerde irtakaytu geçiyor. Yani isterkaytu rukye talebinde bulundu. Yani yanında olan birisinden isimden seni ne yapmasını istedim? Okumasını istedim. Rukye taleb ettim. Diyor. Kal Said i̇bn diyor ki Seyyid İbn-i Rahman'a Fema ameleke ala zalik Seni bu işe yapmaya teşvik eden, yani ruhke talebinde bulunmaya, başkasından kendini okunma, okunma isteğine yönelten şey ne? Yani deliliğin Kibar bir dille, güzel bir dille ona ne soruyor? Deli soruyor. Bakın bu hangi çağda yaşanan bir olay? İlk çağda yaşanan, sahabeden sonraki dönemde, yani sahabeleri görmüş bu yüzdenler. Tabi'in döneminde, peygamberi görmemiş, sahabeleri görmüş, iki arkadaş, fakir alim konuşuyorlar. Demiyor ya, bu da fakir, bu da alim, ben de alim, o da yanlış, bu da farklı bildiği vardır, sahabeyi görmüş, kocaman adam. Bana delilir mi soralım şimdi, demiyor. Diyor ki, seni buna ham teşvik eden, taşıyan nedir? Niye böyle bir şey yapsın? Kolt, diyor ki Hüseyin bin Abdürahman, Hadîhun haddesenâhu şşâbî Delilip, beni buna yönelten teşvik ediyor. Hak beni buna seccih eden, Şimdi buraya iten, Şa'binin bize rivayet etmiş olduğu bir hadis. Kâl, ve mâ hattâfakum. Sa'îb-i ki ne anlattı size Şa'bi? Yani hangi rivayet akşamı? Ah, Kul, hattâfena an bureydete İbnül Husayn. Bureydeden bize rivayet etti ki annehu kâl, o şöyle demiştir. La rukyete illa min aynim evhumâ göz değmesinden göz değmesinden ve zehirli hayvanın sokmasından dolayı yapılacak rukyeden daha faydalı bir şey, başka bir şey yoktur. Böyle diyor alimler. açıklayacağını hadis. Yani bu hadiste bu iki hususun dışında yani göz değmesinin ve zehirli haşerenin dışında bunların ışılması dışında ve göz değmesinin dışında rukye yapılmayacağına dair bir delil yok. Biz diğer rivayetlerden de biliyoruz. Aleyhisselatü Vesselam. Mesela Müslüm'de bir, şey, bir ağrı hissettiğinde, başı ağrıdığında yahut da bir bedeninde bir acı hissettiğinde onu kim rukiye yaparmış? Cebrail Aleyhisselam. Cebrail Aleyhisselam rivayete geldiğinde Aleyhisselatü Vesselam, Aleyhisselatü Vesselam Ne yapıyor? Rukiye yapıyor. Sonra birçok rivayetler var Aleyhisselatü Vesselam'dan. Sizden birisi kim kardeşine fayda vermek isterse, onun için hayırlı bir fayda vermek isterse, gitsin ona faydası, faydası dokunsun diyor. Yani ne yapsın? Rukiye yapsın. Ondan sonra aleyhsad-ı sandviyor ki, <gülüyor> Bana rukiye'lerinizi ne yapın? Gösterin, arz edin. Diyor ki, La be'se bir ruka ma'lem yakın şirken. Şirk olmayan, içinde şirk bulunmayan rukiye'lerde yoktur diyor bir beis? Yoktur. Yani burada hadisten ne, ne var buradaki rivayette? Yani göz değmesinden ve haşereli, e, zehirli haşerelerin ısınmasında e, yapılacak. rukyeden daha faydalı bir şey yok. Diyor ki yani e, Hüseyin İbni Abdürahman benim delilim bu. Ben de, beni de bir hayvan soktu, bir haşere soktu. Ben de ne yaptım? Rukyet talebinde bulundum. Said bin i Cübe diyor hemen ahsele men inteha illa maseme evet duyduğu şeyi amel eden ne yapmıştır? güzel bir şey yapmıştır. Yani duyduğu delille delil gereğince hareket eden amel eden ne yapmıştır? güzel bir şey yapmıştır. Bunda diye bir sıkıntı yok. Ancak lakin haddetena i̇bn Abbas Anil Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ancak i̇bn Abbas Said i̇bn Cübeyr i̇bn Abbas'ın öğrencilerinden Said i̇bn i̇bn Abbas'ın öğrencilerinden. diyor ki bize i̇bn Abbas anlattı ki, bize i̇bn Abbas nakletti ki, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, ''O redet aleyyel umem, bana, ne, bana ümmetler gösterildi.'' diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bana geçmiş ümmetlerin hepsi gösterildi. Alimler iftilaf ediyor. Aleyhisselatü Vesselam'a bu ümmetlerin gösterilişi İsra olayında mı oldu? Yoksa İsra'nın dışında başka bir zamanda mı oldu konusunda alimler ne yapmışlar? itiraf etmişler. Bir kısım alim diyor ki, İsra'ya çıktığında ne yaptı? Bu ümmetleri gördü. Devam ediyor Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, فَرَأَيْتُ النَّب۪يَّ Ma'ahur عُرَّهَتْ Bir peygamber gördüm, bana böyle bir peygamber gösterildi. Yanında üç beş tane adam vardı. Üç beş tane ona ne olmuş? Tabi olmuş insanlar vardı. Yani davetini yapmış, her gün her gün mete diyoruz. Nasıl yönlendirmiş? O da davetini yapmış, hidayeti göstermiş. Ama hidayeti muvaffak kılacak. O kişiyi hidayete erdirecek kimdir? Allah. Ona iman eden kaç kişi olmuş? Üç tane, beş tane, yedi, sekiz tane. Kişi. Yani yüzlerce değildi. Bir peygamber gördüm, yanında üç, beş kişi vardı. Ben nebiye, vama ahur ra jult barra julan diye peygamber gördüm. Yanında bir adam, Yahut da iki adam var bu kadar da az. Ve Nebiye, Valese mahu ahal. Bir pek bir peygamber gördüm ki bana gösterildi ki yanımda hiç kimse yok. Tek başına yani davetine ne bulmamış, cevap edilmemiş. Ben yani bu çok önemli. Bizim davetimizin tevhide çağrımızın karşılığı çok olmak değil. Toplanıp bir arada bulunup binlerce, yüz binlerce insan olmak değil. Bu Allah'ın elinde olan bir şey. Yani bizim elimizde olan bir şey değil. Bütün insanları hidayete erdirmek, hidayete sokmak, onları muvahhit yapmak, tevhidik anlayan insanlar hani bizim değil. Gördüğünüz gibi peygamberlerin elinde dahi değil. Yani peygamber Allah tarafından vahiy gelmiş, Allah tarafından konuşuyor ama buna rağmen kimse iman etmiyor. Şey İçişte musunuz? Peygamber var, iki kişi iman etmiş. Peygamber var, iki kişine yapmış, iman etmiş. İşte deminki ayette de geldi ya. İmle İbrahim'e kâne ummeten İmamdı, önderdi, tek başınaydı. Muhammed İbni Abdülrahab'ın bu ayeti tefsirinde, diğer bir kitabında, diyor ki bu ayette allah Teala onu imam olarak zikretmiş. Ta ediyor bu yola salik olan, bu yolu tutan, bu yolu tutan, bu yolu üzerinde yürüyen insan ne yapmasın diye vahşete, yalnızlığa kapılıp ürkmesin. İbrahim, peygamber. Peygamberlerin babası, atası ve bu yalnız. İşte aynı şekilde de burada Peygamber Aleyhisselatü öyle ümmetler yürüyor ki, öyle peygamberler yürüyor ki yanında ona iman eden adam yok. Sonra diyor ki اِذْ رُفِ عَل۪ي سَوَادٌ birden bana karanlık, karartı bir topluluk. ya yok bir kaç şahıs göstereyim. Yani öyle bir topluluk var. Uzakta bir şeyler var. Karanlık var. Karartı var. Topluluk. Ne olduğunun farkında değil. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Fezalantu ennehum ummeti. Zannettim ki bunlar benim ümmetim. Yani Aleyhisselatü bunun şundan bir, haber, bir haberi var. Yani haberdar diyor. Alimler. Ümmeti ne olacak? Çok olacak. Ümmeti çok olacak. Zannediyor ki o gösterilen topluluk da kendi ümmeti. Fakileli diyor ki bana dendi ki Hada Musa ve kavukuhu. Bu gördüğün uzaktaki topluluk kimdir? Musa ve onun kavmi yani İsrail oldu. Yani demek ki bu hadisten anlaşılıyor ki Musa aleyhisselama iman eden topluluk da çok kalabalık olacak. فَنَظَرْتُ فَاِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ Bir daha baktım, bir de gördüm ki diyor yine kalabalık, azim, büyük bir topluluk var. فَقِيلَ لِي بَنَا دَنْدِكِ هَذِئِ اُمَّتُكُ İşte bu senin ümmet. Allah-u Teala her şeye kadir. Aleyhisselatü vesselama ümmetini o şekilde de göstermek nedir? Kadir. Deniyor ki aleyhisselatü vesselama وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا işte bu gördüğün kalabalıkta 70 bin tane adam var, 70 bin tane mümin var, 70 bin tane kişi var. <gülüyor> Onlar ki: يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. Onlar cennete, hesapsız ve azapsız, azap görmeden Sadece kaç tane? 70 bin tane. Ya ben size müjdeliyim. İmam Ahmed'in Hammed'in ve Bey rivayet etmiş olduğu bir rivayette. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki فَسْتَزَتْتُ رَبِّينَ Rabbi. Rabbimden ne yaptım? Arttırmasını istedim. فَزَادَن۪ي Rabbimden ne yaptı? Benim bu arttırma isteğime kabul buyurdu. Arttırdı. مَعَكُلِّ أَلْفٍ سَبْعِينَ أَلْفًا Her bin kişiye yetmiş tane ne yaptı? Kişi yani kişi daha kattı. Yani. Her bine yetmiş Kaç oluyor matematiğe olanlar var mı? <gülüyor> diyorlar ki 5 milyona yakın, yani rakamsal olarak. 5 <gülüyor> milyona yakın diyorlar. Yani bu kadar insan var. Tabi bunlar cennete girecek hesapsız ve azapsız olan insanlar. Hesapsız ve azapsız olanlar. Bu ümmetin içinden. 70 bin kişi ve her bin kişiyle birlikte de bir 70 bin kişi. Şimdi bazı rivayetlerde geliyor bu. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ümmetinden diyor bir zümre bir topluluk cennete girecek. Bunların sayısı 70 bin olacak. Bunların yüzleri diyor ayın parladığı gibi par parlayacak. Tudi ucuhun ida etel kamer. Yüzleri kamerin, ayın Parladığı gibi bunlar ne yapacak? Parlayacak. 70 bin tane kişiyiz herhalde. Hatta rivayette diyor ki, İlâ'tel kamerî leyletel bedir. Dolunay gecesi, ayın parladığı gibi, ışıl ışıl yandığı gibi, bunların yüzlerinde ne olacak? Parıl parıl 70 bin tane cennete gelecek. Sorgusuz ve hesapsız. Sömme nehadâ. Fedehele menzilehû sonra yerinden kalkıp aleyhissalatü vesselam bu hadis söyledikten sonra, bu haberi verdikten sonra yerinden kalkıyor. Bu 70 bin kişinin özelliğini onların kim olduğunu ne yapmıyor haber? Ver bir. ثُمَّ نَحَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ <gülüyor> aleyhissalatü vesselam kalkıp evine geliyor. فَخَادَ النَّاسُ فِي اُولَعِكْ İnsanlar hemen başlıyor gürültüye. Hangi konuda gürültü yapmaya başlıyorlar? Bu 70 bin insanın kim olduğu gürültü başlıyor. Diyor ki, Bir kısmı diyor ki, sahibu Herhalde bunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabıdır. Ona arkadaşlık edenlerdir. Diyor bazıları öyle diyor. Şimdi biliyorlar sahabenin dindeki yeri başka. büyük Şiilerin, rafizilerin iddia ettiği gibi değil yani. Sahabe kendi kadrini peygamberin dizinin dibine oturan insanların kadrini, kıymetini yapmış? Biliyor, anlamış. Diyor ki onlar layıklarına. Bu işin çilesini çeken onlar. وَقَالَ بَعْلُهُمْ Bazıları diyor ki فَلَعَلَّهُمُ الَّذ۪ينَ وُلِدُوا فِي Bazıları diyor ki diyor yani biz ah, ashablarız ama geçmiş bineyimiz var, küfür içinde yaşadığımız yıllar var. Bunlar olsa olsa Müslüman doğan insanlardır. Yani hiçbir zaman küfür görmemiş, görmemiş insanlardır. Allah-u Teala'ya hiç ortak koşmamış insanlardır. Ve nekeru eşya. Rabbi diyor ki birçok şey zikretilir. Yani bunlar olabilir, şunlar olabilir. Şimdi bu acısı duymayan, bilmeyen insanlara aynı şeyi yapsak ne kadar çok ihtimaller bulabilir değil mi? Budur, şudur filan. Fakaraca aleyhim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatü bunların yani sahabenin biraz önce kendilerine bu hadisi aktardı. sahabelerin yanına dönüyor. Sahabeler ona haber veriyor. Akbaruhu yani. diyor yani biz bunlar arasında şey yaptık. Konuştuk. Görüş beyan ettik. Yani nedir bu? Onu soruyor. Aleyhisselatü Vesselam hemen açıklıyor onları. Siz de iyi dinleyin. Yani bu 71 kişi. <gülüyor> Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Umullebine la yestarkûn Onlar ki Rukye talebinde bulunmazlar. Ne demek Rukye? Yani şer'i olan Kur'an-ı Kerim'den Allah'ın isimleriyle insanın bir başkasına ne yapması? Gel gel beni oku demesi. İlk şık bu. yani ilk şey bu. Umullezine la esterkun. tabu bu acısı bittikten sonra yani fıkıh çok önemli bir şey. Bazen böyle oturuyoruz kardeşlerimizle, eşimizle, dostumuzla kabağlarımızla. Bazen, bazen diyor ki, ya başım çok ağrıyor. Sen de biraz şey olacaksın. Yani, Fakih olacaksın. Yani adam baktığın yanında ha bire başım ağrıyor diyor. <gülüyor> Sen de kardeşine ne yap? oku yani ona rukye talebinde bulundurmayı bulundurmaya itme onu. Değil mi? İlk özellikleri bu. Umulledîne lâ yestarkûn. İkinci özellikleri ve <gülüyor> lâ Onlar ne yapmazlar? Key. Şey, ne demek key? Dağlama yapmazlar. Dağlama. Yani dağlama yapmazlar. Diyor ki halinden niye dağlamayı zikretti? Bakın hadiste Rukiye zikrediliyor. Araplarda, cahiliye Araplarında dahi ne vardı? Rukiye vardı. Ama onlardaki Rukiye çoğunlukla nasıldı? Şirk olan, cin isimlerinin, şeytan isimlerinin zikredildiği bazı neler vardı? Duaları vardı onların. Yazmış olduğu muskalar vardı. Bugünkü hünkünümüzde olduğu gibi. Yani bazen bakıyorsun, adamın vücudunda muska taşıdığını görüyorsun. Diyorsun ki ya bunu niye taşıyorsun? Bu muskanın sana faydası var mı? Nedir bunun hikmeti? Ya işte şeyim yazdı, ya tanıdığımız birisi yazdı. İçinde Allah'ın ayetleri yazıyor. Başka bir şey yok gibilerden. Bahaneler uydanıyor. İnanın birçok biz muska açtık. Ve gördük ki içinde böyle yani garip garip isimler zikredilmiş. Garip garip cin isimleri, şeytan isimleri zikredilmiş. Onlara ne yapılmış? Seslenilmiş. Ya kullan, ya kullan, ya falanca, ya falanca diye. O muskanın içinde... E, Ojinlerin isimleri, şeytanların isimleri zikredilerek bu kişiye ne yapılmaya çalışılmış? E, tedavi, güya tedavi edilmeye çalışılmış. İşte Araplarda Rukiye'ye karşılığında vardı bir teveccüh. Aynı şekilde Key, yani dağlama. Dağlamanın da haddi zatında başlı başına çok faydalı bir şey olduğunu bilip kalplerineydi ona yöneliyordu. İnsanların. E, Aleyhisselatü Vesselam'ın Diyor ki İbnül Hayyim dağlamayla ilgili baktığımız zaman, yani dağlamayla ilgili rivayetlere baktığımız zaman şu dört şekilde bize rivayetler ulaştığını görüyoruz. Birincisi, Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu yaptığı, dağlamayı ne yaptığı? yaptığı, yaptığı yaptığı, İkincisi, ancak bunu ne yapmadığı, sevmediği. Sevmedi. Üçüncüsü, dağlama yapmayanı, dağlamayı terk edeni övdü. Dördüncüsü de dağlamayı yasakladığı nehi. Şimdi her bir ne olarak geliyor duyan insana? Ya bunların hepsi tezat kardeşim yani. Bir yaptı diyorsun, bir yaptırmayı sevmez de diyorsun, bir yaptırmayanı överdi, bile diyorsun yasakladı. Hepsi birbirine tezat gibi geliyor ama şöyle bir şey var arkadaşlar. işte ilmin semeresi dediğimiz, ilmin meyvesi dediğimiz mesele de bu. Yani adam diyor ki Peygamber Aleyhisselat mesela bak rivayetler var bize gelmiş. Birisinde diyor ki dağlama yaptırdı. Birisinde diyor ki sevmezdi. Birisinde diyor ki yap, yap, yapmayanı övdü. Birisinde diyor ki yasakladı. Ya bunlar diyor yani böyle bir tutarsızlık olur mu? Ama -i Mehli, hiçbir zaman ilim ehli hadislere bugünkü, gördüğümüz, müşahede ettiğimiz cahil, avam tabacasının yaklaştığı gibi ne yapmıyor? Yaklaşmıyor. Eğer hadisler sahih olduysa, bence onları ne yapma ona gidiyorlar? Cem etmiyor. Bir araya toplamak. Biz bu hadisleri nasıl anlayabiliriz? İbn-i Kayın diyor ki, işte bu dört husus arasında hiçbir aslında tezat yok. Diyor ki, <gülüyor> aleyhissalatü vesselamın bunu yaptırması, yaptırmasın bize neyi gösteriyor? Bu işin caiz olduğunu yaptırdıysa biz biliyoruz ki aleyhisselatü vesselam, haram olan bir şey ne yapmaz? Yapmaz. Onu sevmemesi aleyhisselatü sevmemesi dağlama yapmanın haram olduğunu ne yapmaz aynı şekilde bize? Göstermez. Mesela aleyhisselatü vesselam sarımsağı ne yapmıyor? Yemiyor. Veyahut da dediğimiz çöl hayvanı, kara hayvanı var bir tane, kertenkemenin değişik bir cinsi diyelim ona, biraz daha büyük bir kaplumbağa gibi. Aleyhisselatü Vesselam onu ne yapmıyor? Yemiyor. Ama haram da değil. Yani sevmemesi, Aleyhisselatü Vesselam bir şey sevmemesi başlı başına onun haram olduğunu bize göstermez. <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu terk edeni, bunu yaptırmayana ölmesi bize neyi gösteriyor? Yaptırmayanın övülmesi bize, yani dağılamayı terk etmenin güzel bir şey, daha evlâ olduğunu gösteriyor. Yasaklaması neyi gösteriyor? Demek ki, bunu yasaklıyorsa, yasaklaması haram değil. Haram olsaydı, kendisi zaten baştan söyledik ne yapmazdı? yapmazdı. Buradaki yasaklaması hangi baptan bir yasaklama? Kerih görme babının Yani bu nedir? Mekruhtur. Haram derecesinde değildir. Yani yapılmaması daha evladır, daha iyidir. Üçüncü olarak وَلَا يَتَطَيَّرُونَ Bu 70.000 kişinin diğer bir özelliği, üçüncü özelliği. وَلَا يَتَطَيَّرُونَ onlar Tatayyur etmezler. Yani ne demek Tatayyur? Hayır ne demek? Kuş demek. Kuşlara bakarak uğur ya da uğursuzla inanmazlar. Önce kuşlar diye zikrediyor. Çünkü Araplarda bu alet vardır. Yani kartal gördün, Şahin gördün. Şahin sağa uçtu, sola uçtu. Bu bizim Türk milletimizde de var değil mi? Yani kara kedi diyor. Kuşlarla alakalı da var. Şahin gördüm diyor. Bir şey gördüm. Yani uğursuzluğa ne yapınmayacak? İnanmayacak. Sadece kuşlarla ilgili de tabii değil. Yani işte olabilir bu. Benim ayağım uğurludur gibi. Bu tür şeyler de buna girer ki bu haram olan bir husus. Hadiste zikretilen iki şey rukiye talebinde bulunmak ve dağlama yapmak nedir? Haram değil, mekruh. Dağlama yapmak. Rukiye talebinde bulunmak da evlen olan bir şey değil evda olan bir şey değil. Ama uğursuzluk ya da bir şeylerden uğur beklemek haram. Haramdır. Sonra bu üç hususun bir sonucu olarak aleyhissalatü vesselam diyor ki bu وَاَلَىٰ رَبِّي مِتَوَكَّلُونَ Onlar Rablerine yalnızca, Rablerine tevekkül ederler. Yalnızca Rablerine tevekkül ederler. Bu dört özellik. Bu dört özellik özelliğe sahip olan insanlar Kendilerini ne yapabilirler? Allah'ın izniyle, tabii aynı olarak değil, kimse aynı olarak sen bu dört hususa sahipsin, ondan dolayı sen cennette hesapsız ve azapsız geleceksin diyemez. Niye? Çünkü kimse sonunun ne olacağını bilemez Ama umumi manada, genel manada diyebiliriz ki, kim bunları yaparsa Allah'ın izniyle nedir? Hesapsız ve sorgusuz, azapsız cennete gelecektir. Şimdi sahabeden bir tanesi kalkıyor. <gülüyor> diyor ki O da Allah'a sahabeden bir tanesi kalkıyor. Ukeyşe İbn Muhakya -uk şeyh İbn Muhsen. Ukeyşe radıyallahu anh hemen kalkıyor. Bu alış duyunca diyor ki ya Resulullah, "Allahu en yecaleni minhum." Ey Allah Resul Allah dua etti. Beni o 70 bin kişinin içine soksun. Ey yani beni onlardan kılsın. sahabe görüyorsunuz değil mi peygamberden nasıl öğrenmiş tevessülün caiz olanını demiyor ey Allah'ım peygamberinin yüz yüzyı hürmetine beni de onlardan eyle direkt diyor ki ey Allah'ın usulü Allah'a dua et de beni onlardan eyleysin. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle bir dua etme şekli öğrenmemiş onlar şunun bunun yüz hürmetine onun bunun hakkına senin katındaki hakkı hukuku değerine onun için İmam Ebu Hanife de diyor ki adabından değildir. allah Teala Teala'ya şunun falancanın hakkı için, falancanın katındaki değeri için dua etmek bir doğru değildir. Yani, hayati mezhebi alimlerinin görüşü de budur. Hukki Bu aşağı böyle deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ente minhum. Sen onlardansın. Yani sen de oraya girdin. 70.000'dansın. Yani müjde. Cennetle müjdelendi bu adam. Ondan sonra Yüce Rabbim inşallah Yüce Rabbim bizleri de o cennetle müjdelenenler cümlesinden eylesin. Bizleri de e, cennete girmeyi hak eden bu vasıfları, tevhidi bu aksamını da bu kısmını da iyi tahkik eden e, insanlardan eylesin. Müllerden eylesin. Sonra bir adam kalktı. 5.000'den diyor ki فَقَالْ قَدُوا اللّٰهَ اَنْ يَجَعَلَن۪ي مِنْهُمْ Beni de, bana da dua et de, benim adıma dua et de, Allah beni de ne yapsın? 70 70.000'in içine soksun. 70 70.000'den olayım. فَقَالْ Aleyhisselatü Vesselam'a ne diyor? سَبَقَكَ بِهَا اُبْكَاشَى اُبْكَاشَىٰ Ne yaptı seni? Geçti. Aleyhisselatü Vesselam kapıyı kapatıyor. Alimler, bazı alimler konuşmuşlar. Neden? Tabii diyor ki İlmehli buradaki hikmeti bilmiyoruz. Aleyhisselatü Vesselam niye noktayı koydu? Niye kapıyı kapattı? Yani sen de onlardansın. Niye demedi? Bu bizim için sır bilinmeyen yani gizli kalan bir husus. Bu sebeple ardına düşmememiz gereken bir mesele. Ama biliyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu uh, kâh şeyine yapmış. Üzerimiz. Bu hâlâ Araplarda bir atasözü olarak da ne yapılabilir, ne yapılıyor? Kullanılıyor. Yani mesela sen yere gittin, şey alacaksın, son ürün kalmış, sen önce tepesi gitmiş almış, diyorsun. Ya deminden gördüm ben burada? diyor ki, market sahibi, dükkan sahibi diyor ki, Sebegekebiha ukaşe, ukaşe seni ne yaptı? Geçti. Bu artık ne olmuş? Yani bir atasözü olarak da kalmış. Bu hadiste de gördüğünüz üzere arkadaşlar başlığın başlığı açıklarken, başlığı şerh ederken tevhidi gerçekleştiren kimselerin, tevhidi tahkik eden kimselerin cennete hesapsız bir şekilde gireceğini açıklamasa dediğinde o bölümde açıkladığımız üzere dedik ki kişinin vacip olan, gerçekleştirmesi üzerine farz olan meseleler vardır ki Bunlar vaciptir. Yani olmazsa olmaz. Tevhid olmaz. Bir, çiçekten uzak duracak. Büyüğünden, küçüğünden, gizlisinden açığında. İki, günahlardan. Üç, ilaplardan. Bir de tevhidin müstahap olan kısmı vardı. Ki bu zaten neydi? İşte kişiyi <gülüyor> zannetle bu şekilde. Hesapsız bir şekilde, sorumlusuz bir, şekilde bir şekilde. yani müteleyen önemli bir tarafı. Birçok kişinin gafil olduğu kısım. Diyebilir ki insan, hamdolsun. Tevhidi biliyoruz. Şirktan uzağız. Şirki biliyoruz. Küçük şirki, büyük şirki hepsini biliyoruz. Ama bakıyorsun ki ya beni bir okusana. Mesela. Gibi. Veya bunun dışında kalbinin teveccüh ettiği, kalbinin yöneldiği başka şeyler ola güvenli şeyler olabiliyor. Hani ne ki yani. Onlar utanır mı? Yani. Köpek olmasaydı hırsız girmezdi. Gibi. Bunlara da ne yapalım inşallah? Dikkat edelim. Yani Sebeplere bağlanmamaktan kastımız, sebeplere tutunacağız. Tevekkül demek zaten ne demek? Sebepleri yerine getirip, işi Allah'a havale etmek demek. Yani şimdi Evlenmeden bir insan, çocuk isterse Allah Allah'a verir. alır. İstedik ama bu tevekkül olmaz, bu saçmalık olur. Değil mi? Ama ne yapmayacak? Evlendik, tamam artık bizim kesin çocuğumuz olacağız. Hayır öyle bir şey yok sebepleri olduğu yere koyacaksın. Allah sana sebep olarak alın. Adı üstünde sebep. Yani birçok insan var. İki tane aynı adam, aynı yaşta kanser. Allah benim etsizleri bu hastalıkta borcu. İkisine de aynı tedavi yapılıyor. Birisine o tedavi ne yapıyor? Cevap veriyor. Birisine vermiyor. O cevap veren kişideki o sebebi şifa olarak, şifa haline sokan kim? O diğerinde şifa haline getirmeyen, bunu nasip etmeyen yine allah Teala. O yüzden sebepleri olduğu şekilde kabul edip, kalbimizi ne yapmayacağız onlara? Bağlanacağız. Kaldı ki, bunları öğrendikten sonra kalkıp da birisi nazar boncuğu takarsa, birisi kalkıp da pusuna takarsa, birisi kalkıp bundan da ileri giderek aklını, güvenini, güvenini e kurtuluşunu şey yine bağlarsa o adamın hali ne olur? Erişan olur. O adama yazık olur. O adam tevhidin bırakın müstahap olan gerçekleştirmesini, müstahap olan kısmını, o adam vacip olan kısmını bile ne yapamamıştır? Yerine getirmemiş, gerçekleştirmemiştir. yüce Allah bizleri tevhidi gerçekleştiren, hakkıyla gerçekleştiren kullarından eylesin. Okuyalım inşallah bunu. Fedis şeyleri, meseleleri. Ama azalara evet size, sağlık size. Evet. Evet. Tevhid konusunda insanlar farklıdır. Anladın mı? Yani her la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen kimsenin tevhiddeki mertebesi, tevhiddeki kademesi bir değil, bir. Evet, iki. Evet, orta evet, o da tabii bir insan tarafından açıklanıyor, bir tercüe under. Tabii Evet. Allah'ın O da çünkü tevhidi ki bir insandır. Allah'ın şüpheden uzak sebebiyle Evet, Allah'ta la, benim gerçek benimler anlarken. Ne demiştik ayette? De? Onlar Rablerine ne yapmazlar? Hiçbir şey kosmaklar. Hiçbir şey. Evet. 5. Yüve dağlamanın terk edilmesi, tevhidin gerçekleşmesi ne Ha Bu ikiyeyi terk etmek, dağlamayı terk etmek Tevhidin hangi kısımlarından? Üstü yaptı. Herkesi bunları terk ederse tevhidi tümüyle geçirmiştir. Yerine getirirse yani bunları yaparsa tevhidine bir yara zede olmaz. Ama 70.000'den de Olmaz. Bir evet. 6. Tevek gücü bu özelliklerin hepsini bir arada barındıranla sahiptir. Evet. Dildiği bahseden mendebeye ancak amel işlemek çalışması <gülüyor> diyeceklerini iyice kavramız olan sahabenin neden ilginç gelirin ikna-i ortaya çıkmaktadır. Evet. Saki asfabını hayır işlemeye olan düşküydür. Evet. Mutlu ise açısından hem de bu ümmet, bazı rivayetlerde irayetlerde gelecek olan 70 bin soğuk usul suası yiyip cennetinin kapısından bu ümmet cennetin en çok nüfusuna sahip, sayısı sahip. Bu ümmetin fazileti, diğer olan ümmetlerine faziletlikler katkaktır. Evet. Arz, arz edilmesi yani 12. aleyhisselatü Vesselam, bütün ümmetler ne gösterildi, arz edildi. Arz edileceği değil, evet. 12. Her bir ayrı başlayacak Evet. karşılık verenlerin altı. 14 Cevap alamamış olan peygamberlerin mahşere yalnız başına geleceği. Evet. 15 bu bilginin faydası ise çok çokluk ile altan ve altın gücünden yalnızlığa çekilmemek gerek. Evet. Yalnızlığa çekilmemek Yani alimler diyor ki esir alimleri bir görüşe göre İbrahim'den bahsedilirken şu an ummeten yani Tek başına bir olarak da anlatalım. Yorumlarında var bu yani o tek başına olmasına rağmen neydi? Dönmetti. Dönmet olarak tabii. Bay İmam Sultan da buna yakın rivayetler var, kendisinden sözleri var. Yani sen hak üzerineyse, tek başına olsan dahi, mesela sen bir cemaat, hak cemaatsin, doğru olan cemaatsin. Böylelikte tek başına olsan, değil mi? evet. Nazar ve zehirlenmeler karşısında Türkiye'ye bulmasından ufaklanması Bir önceki şeyle alakalı Allah-u Teala'ya göre İntuti ek tara men fil ardi Leyudunluk ansebil Yer yüzündekinden çoğuna itaat edecek olsaydın Boyun eğecek olsaydın, eşlerinden gidecek olsaydın Yer yüzündekinden çoğunlar Onlar seni ne yaparlardı? Leyudunluk ansebil Seni Allah'ın yolundan saptırırlardı Allah-u çok bir şey Onların çoğu bilmez Onların çoğu anlamaz Buyurarak Buna işaret etmek yani çokluk gösteret bir şeyin hak olduğunu bize ne yapmaz Yoksa, Evet. 17. Dış izleyen bu zelayan ne güzel edilmişler fakat sözünden anlaşıldığı gibi tereddüt ne kadar tereddütler sahip oldu. Devirici hadislerin hiçbirisiye de malik olmadı. Evet bununca türkçeye de nasıl malik değildi dedi. Yani ilk hadis de bilmiyorum sizler nasıl tercüme edilmiş. Yani seni buna taşıyan, sevk eden nedir hadisinde? Ee, ne diyor o hadis olarak? Diyor ki, göz değmesi ve zehirli hayvan sokmasından başkası için rukiye okuma yoktur. He, burada, yani tercüme şöyle olsa daha zor Göz değmesi ve zehirli hayvan sokmasından, sokmasına rukiye, sokması hususunda daha faydalı olan bir rukiye yoktur. Yani rukyenin en faydalısı Göz değmesi ve hayvan sokması zehirlemesindedir olarak açıklanmalı. Yani bu hadiste bir sonraki hadisinin arasında ne yok bir çelişki yok. Bir... Ne? Tercüme nasıl yapılmış? Yalanacaklar ve zehirlenmeye başlayacaklar mı? İki tercüme doğru tercüme değil. İki tercüme nakız. Ruhke bunlarla sınırlı değil. Buradaki hadisin manası, hadis-i de dediği üzere ne? göz değmesi ve hayvan, zehirli hayvan ısırmasında yapılacak rukiye'den daha faydalı bir şey. Daha faydalı bir rukiye yoktur. Rukiye'nin en faydalı olduğu şeyler bunlardır. Bunların dışında da rukiye yapıla bilir. yapılmaz diye bir şey yok. Çünkü daha önceki şeylerle ne yaptık biz? Delilleri zikrettik. Evet. 18. Selep birilerini onda bulunmayan özelliklerle övmezler. Evet. 19. Sen onlardan peygamberliğine delil oldu. Peygamberliğinin delil ne? Çünkü Allah toğlanını bildiriyor. O da o kişinin cennette olduğunu, cennet hak ettiğini söylüyor. Evet. Başladı, Bu onun faziletidir. Cennetle müjdebelmiş. Yani bir insan cennetle müjdebelikten yani cennet sonra düşünün. Yani o fazileti o merkezeye başka ne yapabilir? Kim? Yani ulaşabilir. Müjdebelen endirin dışında. Size endirin dışında. Kapalı sözler, Üstü kapalı sözler bunlardan şey deniyor, Alakçıda, Me-ariv deniyor yani. E, Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı burada? Ukkaşı'dan sonra, beni de dua et de allah Teala onlardan eylesin isteğine, Allah Rasulü'ne ne yaptı? Ukkaşı seni ne yaptı? Ne de geçti karşı seni? Bunu istemeden. He, yani senin de aslında soruna icabet edip de Allah'a dua edip seni de onlara katabiliriz mi? Olabilirdi ama Allah Resulullah sallallahu güzel bir şekilde, kapalı bir şekilde ne yaptı? Yalan da söylemeden. Dedi ki o seni geçti. Evet. evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahalatı yaptı? O adamı kırmadı. O adamı bozmadı. Ona güzel bir şekilde okça açısını geçti dedi. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhadan la ilahe illa ent. Estağfurullah ve tuzulüleyk.